Allahümme salli ve selam ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala alihi. Azza kama lillahi ve kama yaliqu bikemalihi. Ya ilah alamin. Herzlerimiz envar-ı imaniye ve Kur'an-ı evli nevver eyle. Bizleri ilk ve düş bütünlüğüyle serfiraz eyle. Şeytan aleyhi ayesteği kanun şerinden bizleri masûn ve mahfûz eyler. Şümlerimiz cennet ve cemaatullah şerefîle şeref ya beyler. Amin. Bu khorûmati seyidin murceliin. Alhamdulillahi Rabbi alaâmîn. Tüm Müslümanlar namazla alakalı mevzulardan geçen haftadan. Allah'ın inayeti ve iştani ile hadisler ve ayetü Kur'aniye zaviyesinden, akıl ve mantık zaviyesinden namazın beş vakta ve çi tasvis üzerinde durduk. Beş vakitte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaya ihtiyacımız üzerinde durduk. Belki. Mesela kendi kâhmet kıymetine uygun ele alınacak olursa zamanımızı daha küçük parçalara bölme lüzumuna inandık. İnandık ki günde beş defadan daha fazla Rabbimizin huzuruna çıkarsak, kalbimiz o nisbette rikmet kazanacak, iç âlemimizi o nisbette keşfetme imkanını bulacağız. Geceyi ve gündüzü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 beş vakit namaz menfeziyle bakma imkânını buluyoruz. Beş vakit namaza dururken biz rahmi madere düştüğümüzü hatırlıyoruz, gençliğimizi hatırlıyoruz, bir ikindi sonrası güneşi gibi gruba meyledişimizi hatırlıyoruz ve güneşin batışıyla her şeyin gaybubet edişini hatırlıyoruz. Yatsı vaktının girişiyle asarımızı bile arkada bırakmayacak şekilde nesken mensiyya,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 Beş vakit namaz bize bu kuvveti kazandırıyor. Alabildiğine aciz olan bizden sayamayacağımız kadar hasımlarımız ve düşmanlarımız var. Hala 20. asırda aşamayacağımız düşmanlarımız var. Kepe çevre bizi ihata eden hasımlar çemberi içinde bulunuyoruz. La ve la ihtiyaçlarımız var.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 5 vakit namazla zamanı parçalamamız sayesinde bütün aczı, fakrı, bütün ihtiyaç ve zaruretleri sırtına yüklenmiş bir insan nasıl gafletle yatabilir? bilir? Hazreti Hakk'ın ifadesiyle gafletle uyumak ne ravadır abd-i hakîr'e? Şefkatle nida eyleye Rahman gecelerde.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 Lütfetmezsem bu geniş dairede hükmedemem, kainata sözümü geçiremem, ağaçlaft laf dinletemem, meyveyi alamam, suyu akıtamam, havayı icat ve ika edemem. Bütün bunların hepsi senden, nimet senden, şükür de sana ait, hamde sana ait. Lehu'l-mulk ve lehu'l-hamd. Mülk bütünüyle senindir, bana gelen her şey senindir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 Rabbin huzuruna gelmem, yeniden aczını, fakrını itiraf etmem. Allahu Akbar demem, büyük sensin yani küçük benim demem. Subhana Rabbiyal Awwim demem, azameti karşısında üküa gitmem. Başım senin için inkiyad ettim, kemiklerim senin için eğildim, yüzüm sana üküa kapandı.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 Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın sözünün gerçek manasını anlama manasında öğlen zamanında mescide koşmam, hararette başını gölgeye sokma, aynı zamanda hiçbir gölgenin bulunmayacağı o günde Rabbin gölgesi altında tahassün etme yolunun imkanını bulma, böylece Allah'a tehallet etmem, Resul-i Sallallahu aleyhi ve sellem'in altına girmem Ümmeti Mahmuda e ve merhum'e olarak Ahmedi i Mahmud olan Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın Nivaül Hamd isimli sancağının altına girme imkanını kazanma, Bu manada öğlen namazına gelme ruh ve kalbin tenfüsünden ibarettir. Cismaniyeti muvakketen bırakmam. Hayvaniyeti muvakketen terk etmem. Kalbin feryadına kulak verme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 Tülüğü ile beraber grubunu hatırlatır. İkindiği kılarken her şeyin gruba doğru yüz tuttuğunu hatırlarız. Birkaç saat sonra artık yeryüzünde hiçbir şey görünmeyecektir. Her şey silip girecektir. Biz ayaklarımızdaki sızıyla, belimizdeki ağrıyla, başımızdaki beyaz tüylerle fani olduğumuzu hatırlayacağız. Tam ümitsizliğe ve inkisara düşeceğimiz zaman, ezan sesi kulağımıza gelecek. Bu fani hayatı bakileştirme yolunu bulduk diye sevineceğiz. Karanlık alemimize yeni nur serpildiğini müşahede edeceğiz. Günümüz kararırken, yepyeni bir gün aydınlatma havası ve neşvesi içine gireceğiz. Sana binlerce hamd ve ne olsun Allah'ım diyecek, asır namazına koşacağız. Kur'an ona kasem ediyor. Vel asri innal insane lefi husr çeşitli manaları içinde salati usta diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ikindi namazını Allah Celle Celaluhu kasem ediyor. İkindi namazına koşmam, ümidin kırıldığı anda, kalbin intihara uğradığı anda, doğan her şeyin batma eğilttiği hengamda hatta bu arada canımızdan, malımızdan, evladımızdan daha fazla inşallah öyledir. Bağlı olduğumuz rasûl ve selle'min grubunu dahi tahattür etme hengâmında bu fani şeyleri bâkileştirme yolunu araştıracağız. İnsaniyetimizi yitirmedikten sonra, kalp ve ruhumuzu tamamen kaybetmedikten sonra, bu fani ve zail olma havası içinde veya eşlanın fena ve seyli içinde akıp gitmesi karşısında bunu bakileştirme yolunu araştıracağız. Birden bire minarelerden bize can getirecek, hayat nefedecek, Mesih en sesler duyulacak. Allahu akbar, Allahu akbar. Bunu arıyorduk diyeceğiz. Mescide koşacağız. Bu fani alemi bakileştirme yolunu bulacağız. Burada ölüyoruz biz ama Amahayyıkayyum olan Allah baki'dir. Kullu men aliha fan ve yabqa ve Rabbike bil celal ve ikram. Ayetiyle kendisini bize anlatan, hatırlatan Hazreti Allah baki lem yesel ve la yesaldir. <gülüyor> Bina analey ona intisap sayesinde biz de beka bulacağız Cenab hak gerçekle bekayla bizleri serfiraz eylesin. Akşam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 Bu aynı zamanda senin bir bez içine sarılıp kollarında bağlanıp parmaklarında birbirine bağlanıp şenen de bağlanıp gözlerin de kapanıp kabre konduğun anı hatırlatır. Kavm kabile her şeyden tecrid edildiğin anı hatırlatır. Başına bir çift taşın mezar taşının dikilip nişan edilip terk edildiğin anı hatırlatır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 Öylesi ki batanlar karşısında batmasın, gidenler karşısında gitmesin, vurup onu zavale mahkum etmesin. Bu Allah'tır, ahad ve samet olan Allah'tır. Batanları O batırır, kalkanları O kaldırır, zavale mahkum olanları zevale mahkum eder, yeniden O doğurur. Yok da varlık cinveleri o gösterir, varı o yok eder. Kulillahum ma malik al mulk, tu'util mulk amantasha'u ve tenzil mulk amimantasha, wa tu'izzamantasha wa tu'zilamantasha bi yadik al khair. Inna kulli şeyin kadir. Firmanı Sûbhanisi ile anlatılan, karanlığı aydınlatacak olan Allah, yokluğu varlığa çevirecek Allah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 لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ ard Göklerin ve yerin kilit ve anahtarı elinde, yeniden her şeyi değiştirmeye muhtarir olan Allah'tır Celle Celaluhu. İşte bu manada akşam namazına koşmam, karanlık hayatına nur serpmem, karanlık ufkunda yepyeni şafakların mevcelendiğini görme manasında, akşam namazını kılma, ruha inşirah verici bir husustur. Cenab-ı Hak,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 Münker ve Nekir'in sualleri altında yerle bir olduğun hengamda Rabbinin sana enisi celis olması. Fezkuruni ezkurkum. Beni hatırlayın ki sizi hatırlayayım. Hatırlayın dünyada hatırlayayım, hatırlanması gereken yerlerden. Beraber olun ki beraber olayım. Enisi celis olun ki enisi celis olayım. Meclislerinizi benimle süsleyin ki süslemem gereken meclisleri süsleyeyim adımla, yadımla, rahmetimle, inayetimle. Rabbinizin rahmet ve inayetini bulacaksınız inşallahutaala. İnşallah. Cenab-ı Hak vahşeti kabirle bizleri baş başa bırakmasın. Gecenin ve teheccüdün ayrı neşvesi var. Yer yer üzerinde durdum ve anlatmaya çalıştım. İşte böylesine aczufakr içindeki bir insan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 Değil esnemeler gerinmeler, değil rahavet, değil ölü gönülle Rabbin huzurunda durma, serapa haline gelmiş gibi veya elektriklenmiş bir tel gibi burada tir tir bir tür gibi esecek, sabahın tatlı şafaklarını berrak simanızda göstereceksiniz. Cenab-ı Hak simahum fi vücûhum min ezerî zücûd ile anlattı. Müminleri gerçekten bu neşveye ulaştırsın. iç ve dışlarını tenmir buyursun. Ölü gönülleri ihya eylesin inşallahü teala. Beş vakit namaz, teheccütle vaktinde eda edilecek. Şayet vaktinde eda edilmezse ki Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdü dahi kaza buyuruyorlardı. Bir keren adet ve ihtiyat haline getirdikleri ibadeti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 Sonra onları kaza etmekle mükelleftir. Beş vakit namazı kaza edecektir. Sana namazdan soracaklar ahirete gittiğin zaman. Sayı hadislerin ifadesi altında, namazın sağlam ise sahih ibadetü taatında inşallah sağlamdır ve kurtuldun. Bir hadis-i şerifte ibadetlerin sağlamdır, bir başkasında ise kurtuldun sözüyle mesele anlatılmaktadır. Namazın sağlam ise kurtuldun. Namazın sağlam değilse Allah yardımcın olsun. Allah Celle Celaluhu Sadık'ın beşareti altında buyuruyor ki: Kul mahkemeyi kübrada namazından hesaba çekildiği zaman fazlarında noksanlık var ise Cenab-ı Hak soracak. Bakın bakalım nafilesi var mı? Şayet nafilesi var ise öğlenden evvel sünnet kılmış, ikindiden evvel sünnet kılmış, akşamdan sonra sünnet kılmış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 ''Falan zaman, falan vakitle yapmıştın, onun işi bitiktir ya Ayşe diyor. ''Onun işi bitiktir ya Ayşe diyor. Hz. Aişe radiyallahu anha hazretleri. Ya Resûlallah! فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ şerran يَرَهْ فَهْوَةٍ var. Zerre kadar hayır yapmışsa görecektir onu. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi, Cenab-ı Hak İnşallahü Teala küçük hayrımızı büyük yaptın ve seyyiatımızdan ötürü bizi akize etmesin. Ufranıyla muamele yapsın. Arz başkadır, hesap başkadır. Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri yardıma çok muhtaç olduğumuz o günde muîn ve nasrımız olsun inşallahü Teala. Bu geçmiş derslere kısaca bir bakıştı ve bu deste inşallahü teala bu sözle girdiğimiz nevafil mevzuna dikkatinizi çekecek. Noksanlarımızı tekmil edecek. Kusurlarımızı silecek. Günahlarımıza kefaret olacak. Mahsiyatımızı mahvedecek. derece derece Rabbin huzurunda ona kurbiyetimizi temin edecek. Farzlarımızın tekmilcisi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 Sahih bir hadis-i şerifte, sahihinde bulunan bir hadis-i şerifte. مَنْ عَادَ وَل۪يًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ Bir kimse bir dostuma karşı düşmanlık yaparsa ben ilamı ı bulundum buyuruyor. Benim dostuma düşmanlık yaparsa bana karşı harp etme durumuna geçti demektir. Ben ona karşı ilamı ı bulundum demektir. İlan değil, ilamı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 Vema يَتَقَرَّبُ abdun veya vema yazalu abdun yeterabu iliyabın nawafil. Kul nawifleleri ada etmek suretiyle bana yaklaşır. Hatta öpüb. Faezah ahpabtuk, kuntu semeuhu, ladi yismeuhu, vabceruhu, ladi ybceruhu, weduhu ladi ybutsu بِهَا vurjluhu ladi yamşi وَاِنْ اِسْتَآذَنِ لَاُعِيذَنَّهِ اَوْ كَمَا قَالْ Kulum nafile ile bana yaklaşmada devam eder. Hatta kendisini seveceğim mevkiye yükselir. O kadar yaklaşır ki artık ben onu severim. Onu sevdiğim zaman da duyan kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum.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 Yahut Cibril'in ilhamına mazhar olur veyahut doğrudan doğruya hususi telefonumla kendisiyle muhabere etme mevkiine yükselir. Bu duruma gelince bir insan, eğer benden bir şey isterse muhakkak veririm, eğer benden bir şey isterse istediğini behem hal isaf ederim, eğer bir şeyin şerrinden sığınırsa onu korurum buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Vacib-ül ve tekaddes hazretleri, İstediğimiz şeyleri bize lütfeylesin. İstiaza ettiğimiz şeylerden bizi korusun, muhafaza buyursun. Resul Ekrem'in cami dualarından bir tanesi şudur. Bize öğrettiği dua: Allahumme inni es'aluke min hayri ma salaka bi nebiyyika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve min şerri ma staaza anu Muhammed sallallahu aleyhi ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istediğini istiyor, onun istiaze ettiği şeylerden istiaze ediyoruz. Cenab-ı Hak istek ve dualarımızı kabul buyursun. Bizi kullukta daim ve kaim eylesin. İhlas-ı mi ihraz etmiş salih zümreden olmakla serpilaz kılsın. i̇nşâallah Teala Nafilenin bir manası da farzları tekmil olduğu gibi, Turbiyeti ilahiye ve muhabbeti ilahiyeyi kazanmaya vesiledir. Allah severse sevdirir. Yeryüzünde 500, 600, 700 milyona kemiği buutlarıyla ulaşmış âlem-i İslam Allah'tan iltifat, inayet ve ihtimam görmüyorsa mahbub ilahi olma durumunu kazanamamıştır. Belki çok defa ister verdilerim Cenab-ı Hak, Mescide gelen, başını yere koyan,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 Döşekte yatarken kimse kalkıp uyurken orada tesbih çıkmıyor. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ilahim demiyor. La houla wa la qouwa te illa billah çekmiyor. La ilaha illallah wa huda wa la sharike lah demiyor. Zira orası yatma zamanı. Vajallana noomakum subata. Vajallana layillibasa. Biz bunun altına giriyor. O dakikada yapacağımız vazifeyi yapıyoruz. Ya mescide geldiğimiz an hüşşar olma kalbin tir tir titreme hengamıdır. gözlerin ceyhun olduğu bir zamandır. Kalbin ürpertiyle, haşyetle ve neşveyle dolduğu avandır. Burada yataktaki vaziyeti devam ettirmekin reva mıdır? İnsan utanmalı, Allah'tan hicap etmeli. İşimize onu karıştırmıyoruz, karıştırmayalım işlerimizi o zaman onun işine. Çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gaflet dildardan bari utan gecelerden. Diyeyim ki dışta oluyorsunuz ayar ile gafil. Bari gafleti camide koyunda dildara yer olmaya çalışın. Mescitte Rabbiniz de olun. Secdede Rabbiniz de olun. Rükuda Rabbiniz de olun. Tahiyyatta Rabbiniz de olun. O dakikada hiç olmazsa kalp ve ruhun hayatına girin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 Cenab-ı Hak doğrusunu göstermek için doğru yola bizleri hidayet eylesin inşâallah Teala. Nefsimle beraber feyzi akdesten gelen nurlara ve sırlara kalplerimizi mahvit eylesin, ölü gönüllerimizi ihya buyursun inşâallah Teala. Bu manada biz günde beş vakit namaza takılı, nafile namaz eda ediyoruz. Farz Kemal Ersin. Biz de mahbub ve matlub ilahi olalım. Men sabra bi kulli yumin ve leylatin 31 rekaten دخل الجنه ou كما قال. Sabra vazaba demek. Bir kimse günde 12 rekat namaza devam ederse fazlaların dışında cennete girer inşallahü teala. Başka bir hadisi şerifte veya hadislerde Resul Ekrem yer yer bunları da sıralar.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 Kul <Gül> ya <yâ> iyyuhel kafirun, kul <Gül> hu Allahu sureyi surei jellarların insan misura koşar veya başka bir hadisi şerifte ifade edilirdi gibi. Kulu <Gülü> amen nabillahi wa <ve> ma unzilaylina. <ileyna> Diğer nek ise. İsa. Kul <Gül> ya ahl al Kitab taala kelimetin sava ve binekum. Ayet jellar ve kerimeleriyle. Namazını, sünnetini çıkarlardı.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 ...siz kılıncı kazanasınız...